Bir arada. Bir arada anayasa çalışmalarını izliyoruz. Hazırlayanlar Fuat Keyman ve Ömer Madra. İstanbul Politikalar Merkezi ve National Democratic Institute'un katkılarıyla. Evet. Yeni bir programımız başlıyor. Hoş geldin Fuat. Hoş bulduk. Bir arada, bir arada, bir anayasa ile ilgili izleme programı yürütmeye çalışacağız. Çok da yani başlangıç günü mükemmel denk geldi. Çünkü dün Başbakan Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili şimdiye kadar söylenmemiş bazı şeyleri de e, içeren önemli mesajlar verdi diyor bugünkü Milliyet Gazetesi'nde de vardı. Ve Mart sonunda bitmesini planlıyoruz diyor. Yani şurada aslında iki aylık bir süre olduğunu söylemiş ve bitmezse biz yeni anayasa tasarımızı yapacağız ve milletimize sunmuş olacağız. Parlamento'da beklediğimiz desteği aldığımız anda gündeme getiririz. Referandum gücünü yakaladığımız anda da millete gideriz diye bir açıklama yapmış. Bunu biraz evet. ıı, konuşmamızda evet. çok fayda var. Tam başlangıç programına evet. harika evet. düşüyor yani. Valla ben de dün akşam aynısını düşünüyordum çünkü e, bu programı yapmayı düşünürken bunun bir öncesini yapmıştık e, yeni anayasa çalışmaları içinde. Evet. Ve orada e, bir tıkanma noktasına gelmiştik e, bu yıl, geçen yılın sonunda. Fakat e, Cemil Çiçek Bey'in e, parti başkanlarıyla yaptığı toplantılar e, toplumdan ve sivil toplumdan gelen e, biraz baskının da sonucunda... Hazirana kadar bir süre alındı. Anayasa Komisyonunun daha sık toplanması, hatta bugünlerde bazen beş güne kadar toplanıyorlar çalışmaları ve ondan sonra da bakılacaktı yani Haziran'ın itibarındı bir tekrardan parlamentoda ve sivil toplumda bir müzakere süreci başlayacaktı. Fakat dün birdenbire başbakan o meşhur çıkışlarından birini yaptı. Ve bir e, takvim verdi ve bu takvim iki aylık bir takvim. Hatta takvim vermenin ötesinde bir de e, e, Mart sonundan sonra müzakereye kadar giden bir e, yolun olduğunu söyledi. Hatta daha da bence önemlisi ki onu ben e, AK Parti içinden e, bazı önemli insanlarla anayasa bağlamında ve şu anda bizim yürütmekte olduğumuz başka bir çalışma var. Anayasaya paralel Tarhan Erdem Bey ile birlikte siyasi partiler reformu ve yeni seçim kanunu ile ilgili. Onunla ilgili görüşmelerimde de biraz ipuçlarını almıştım. AK Parti'nin de bir anayasa çalışması var. Yani bu anayasa komisyonunun çalışmalarına paralel gidecek bir şekilde. Ve anladık ki bir Tastak metin gelebilecek. Yani bu taslak metinle Anayasa Komisyonu'ndaki çalışmaların ne kadar bağlantısı olacak, ne kadar olmayacak ama demek ki AK Parti'nin de bir çalışması var. Ve birdenbire bir yolda giderken derler ya bir beklenmedik bir çıkış alırsınız. Öyle bir çıkış oldu. Bir de tabii konuşmamız gereken nokta o da tabii Türkiye'de şimdi özellikle Siyasi alanda yapılan bu açıklamalar hemen Avrupa'da da izleniyor. Dün de izlenmiş. Ve e, orada da mülakat yapmak için e, bana e-mail ile, telefon ile bağlanan e, gazeteciler oldu. Tabii onlar da gözlemişler. E, sen de gözlemişsindir. E, Başbakan bir de çok güvenliydi. Yani evet. e, bu açıklamayı yaparken... E, bu referandumda deklarasyon yapıldığı için referandum için de 330 en az milletvekiline ihtiyaç var. Demek ki onun üzerinde bir desteği görebiliyor, öngörebiliyor daha doğrusu. O yüzden de bunun da altını çizerek bitireyim. Bu özgüven nereden geliyor? Onu da biraz konuşalım. Çünkü bunun da bence e, bu anayasayla Türkiye'nin son e, yeni yıldan itibaren e, çok hızlı bir şekilde sizin de e, programlarınızda e, sıklıkla veya hatta her gün e, izlediğiniz bu PKK'nın silah bırakması falan gibi süreçlerle evet. de dünkü konuşmanın e, demecinin veyahut da açıklamanın çok Bunun ilgisi vardır. Bunun arkasında öyle bir şey olabilir. Peki ben bu o, bu özgüven meselesine de geliriz tabi ben şeyi de sormak istiyorum bu açıklamanın. Ee, biçimi üslup olarak nasıl değerlendiriyorsun yani şöyle e, sen uzunca bir süreden beri çeşitli biraz önce de sözünü ettiğin önemli e, pek çok yetkilinin ismiyle beraber görüşler e, ve temas halinde oluyorsun ama e, şeyin başbakanın dünkü açıklamasında daha önceki görüşmelerinden böyle bir şey çıkması ihtimali yok bize, var. De, bize sürpriz, de sürpriz oldu sürpriz, çünkü e, esasında bizim bu programın da ismini bir arada e, koymamızın nedeni hakikaten böyle bir e, benim de e, yoğun bağlamda el verdiğim e, fakat e, arkadaşlarla birlikte çalıştığımız 80'e yakın sivil toplum örgütüyle birlikte çalıştığımız bu anayasa e, yapılsın anayasa önemlidir ama aynı zamanda Anayasanın, onu da bu programlarda konuşacağız, nasıl yapıldığı ve içeriği de çok önemli. Yani evet. nasıl bir anayasa olacak. O yüzden biz işte İngilizce'de monitoring dediğimiz izleme komitesi i̇zleme. kurduk ve bunu izliyorduk. İlk başta çok başarılı olamadık. Medyadan da esasında, kendim de medya içinde olan birazcık bir insan olarak büyük bir süküte hayalde ama sivil toplumda da bunu gördük. ...medyadan da çok fazla bir destek alamadık... ...partilerden de çok fazla bir destek alamadık... ...fakat... ...bu Cemil Çiçek Bey'in yapmış olduğu... ...çabalar ve ondan sonra... ...verilen süreden sonra... ...bizim de... ...bu izlemeyle ilgili yaptığımız çabalara... ...bir yanıt gelmeye başladı... ...hatta en son benim imzamla... ...tüm siyasi partilere... ...ve oradaki komisyon üyelerine bir mektup gitti... ...yani... Burada biz de el verelim, e, beraber biz ne yapabileceksek biz de yapalım sivil toplum olarak diye. Ve onlardan çok ilk defa olumlu bir yanıt gelip e, hmm. demişlerdi ki yani isterseniz e, sizler sadece komisyon üyeleriyle konuşmak için komisyona değil, aynı zamanda siyasi partilerin bu meşhur salı toplantılarını da katırın. Orada da e, bu anayasanın içeriğiyle ilgili, yapımıyla ilgili taleplerinizi bildirin. Tam böyle bir e, acaba nasıl yapsak hangi grupla Ankara'ya gitsek diye konuşurken e, birdenbire e, bu geldi. Evet. E, o anlamda da tabii e, bu sivil toplum örgütlerine ve anayasa izleme çalışmalarına da e, bir e, sürpriz oldu. Ama tabii e, işte e, biraz e, bu bilmecenin e, noktaları var. Özgüven noktası, sürpriz noktası. Peki o zaman diğer partiler ne yapacaklar? Örneğin Altan Tan Bey'in dün söylediği bu bize sürpriz oldu ve çok baskı oldu yapılış şekliyle. Biz iki ayda nasıl yapacağız? Gibi bir bir tepki doğru olabilir ama bir bu bu bu, bu yaklaşım doğru mu? Bu iki ayda neler yapılabilir? Neler yapılması gerekir? Esasında bizim programı da biraz o anlamda düşündüğümüzden. Farklı olarak bu komisyondaki diğer partiler, üyeleri, bu anayasanın çünkü içeriği çok önemli olacak. Yani AK Parti'den gelen bir anayasa teklifi ve taslağı olursa o taslağın ne içereceği değil mi? Yani bu bizim istediğimiz bir taslak mı? Türkiye'nin demokratikleşmesine katkı verecek bir taslak mı? Başından itibaren bundan evvel yapmış olduğumuz programda da konuştuk. Bu anayasanın şöyle bir sorunu vardı. AK Parti çok güçlü, muhalefet zayıf olduğu evet, için... Çok ...Ak Parti'nin anayasası Türkiye'nin anayasası evet. diye şimdi birdenbire o soruya tekrardan geri geldik. Çünkü e, Başbakan hem de özgüvenli bir şekilde e, biz bunu yapacağız deyince o zaman e, hakikaten sonuçta AK Parti anayasası mı olacak, Türkiye anayasası mı olacak? O yüzden bu program ya da bu çalışmalar tekrardan önem kazandı ama burada biz tabii ki... E, mücadeleyi ve çabayı e, Türkiye'nin anayasası üzerine yapmak durumundayız. Ama tabii bu e, güveni de biraz konuşalım. Çünkü orada da hakikaten e, benim, bana çok ilginç gelen e, şu nokta da var ki e, o da e, sizin program e, yapımcılarınızdan Mithat Sancar'la birlikte dün akşam konuşuyorduk. Yani bu e, PKK'nın silah bırakması e, sürecinde de demek ki belli bir e, yol haritası e, bir öngörme yahut da uzağa görme evet, noktası evet. ortaya çıktı ki e, o zaman da... Yoksa anayet... böyle bir çıkışı yapmazdı evet, herhalde evet. diye insan normal tabii, olarak düşünüyor başbakan. Evet. Ama gene de benim bunun bu çıkışın böyle sürpriz bir çıkışın yapılışının yapılışındaki demokratiklik konusunda evet, bazı tereddütlerim evet, evet. var. Bunu da dile getirmek lazım. Bu Yani bizzat işte senin sözünü etti, sık sık ettiğin Doğal olarak bu işlerin içinde olan Cemil Çiçek gibi evet. önemli bir figürün bile acaba haberi evet. var mıydı yok muydu diye insan düşünmeden soru edemiyor. Soru, var, soru işaretleri oldu. var. O zaman da demokratik evet. şeffaflık ilişkisinde yapısal bir problem var gibi gözüküyor yani. Evet. Yani şey de var tabi baktığınızda biraz başbakanı AK Parti izleyen birisi olarak geldiğim noktada şöyle izlemenin daha anlamlı olacağını düşünüyorum ben. Yapmış olduğu açıklamaları not alıp bir yere koyup ondan sonra masanın üzerine koymak lazım. Mesela bir tanesi bu PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili bir süreç işliyor Türkiye'de. Diğer taraftan dördüncü yargı paketi çıkacak. O anlamda başbakanın giderek arttırdığı hatta televizyon programlarına çıkıp altını çizerek şey vurguladığı bu. Tutuklu generaller, askerler evet. ve o anlamda bu tutukluk sürekleri var. Üçüncüsü hatırlarsan bundan belli bir süre önce yerel yönetimlerle ilgili seçimin öne alınmasıyla ilgili bir Oylama olmuştu ve orada AK Parti fire vermişti. Evet. Ve ben ondan sonra e, bu anayasa çalışmalığıyla ilgili AK Parti'li yüz yöneticilerle e, konuştuğum zaman... ...o zaman yani 330'un demek ki garanti olmayacağı. Yani AK Parti'nin 324 tane milletvekili var. Yani 6 milletvekili alıp 330'a gitse bunun garanti olmayacağı. Daha da yüksek olması lazım oldu. O yüzden de mesela bunu ortaya masaya koyduğumuz zaman demek ki dünkü özgüvendi. Yani 330, değil, 340, 350 oluyor ki bu nereden geliyor? Onun CHP ile bağlantısı var mı? Gibi böyle bitin, bu satranç gibi bu, bu verileri koyduğumuz zaman bir de tabii Türkiye'nin son yıllarında olan şey ne kadar üslupta sorun olsa da ne kadar yapsa da bu Başbakanı ve AK Parti'nin bu yapmak istiklerini gerçekleştirme gibi de bir kapasitesi var. O yüzden ben mesela biraz şey oldum. Yani irkildim. Yani buradan itibaren bir anayasa çıkabilir ama bu anayasa nasıl bir anayasa olacak evet, çok yani önemli oluyor. Şimdi hep daha önce yaptığımız program dizisinde de anayasa ile ilgili yaptığımız program dizisinde de zaman zaman dile gelen bir şey yani toplumsal toplum sözleşmesinin yeniden evet. yapılması evet. meselesi yani belki de 800. yılını yakında Kutlayacağımız Magna Carta'nın İngiltere'deki işte bir tek kralın da üzerinde hukukun ve toplumsal mutabakatın da yer aldığı ilkeler bütünü olması açısından çok önemli bu. Yani tek başına dayatılan böyle biz gerekli çoğunluğunu alıp da götürücü şeklinde biraz böyle bir dayatma. Evet. Ve burada da tabii şöyle de oluyor. Yani ben Örneğin eşit vatandaşlık yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, ana dilde eğitim, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi. Bu konularda esasında bu PKK'nın silah bıraktırılması ve ondan sonraki süreçle ilgili bize demokratik gelebilecek bir e, anayasa taslağı olabileceğini düşünüyorum. Fakat öbür taraftan e, senin de e, altını çizdiğin bu magna Carta'nın bir özelliği olan e, bu... ...doğa, çevre ve o, o haklarla ilgili... ...ki Türkiye'de bu çok önemli olacak... ...ekonomiyle çevre arasındaki ilişki... ...bundan sonra nasıl kurulacak... ...bir de tabii ki bu uzun tutukluk süreleri olsun... ...öğrencilerden, işçilere kadar... ...tutuklanmalar olsun... ...yani bu Türkiye'de giderek... ...demokrasinin önündeki en önemli engel olan... Yani ...haklar, özgürlükler alanındaki bu... ...yargı alanı... Yani ...hukuk devleti olmak, hukukun üstünü... ...bu iki alanda çok böyle bir... ...başkanlık sistemine giden... ...çok kalkınmacı bir anayasada olabilir... ...yani... Böyle bir e, bazen İngilizce'de tırnak içinde ahlaksız teklif diye bir şey vardı. Evet. Yani topluma e, biz kür sorunuyla ilgili şunları biliyoruz diye bir teklifte bulunur. Fakat o teklif çok hoş olabilir. Fakat öbür taraftan baktığınız zaman Türkiye çok... Bu Mısır'da da bugün yaklaş, yaşadığımız bir gücün çok yoğunlaştığı, başkanlığa doğru gitti ve çok kalkınmacı oldu. O yüzden de biz kürs sorunu derken büyük bir çevre sorunuyla, kalkınma sorunuyla ve bir, bir hukuk sorununa karşı kaldı. Ve bundan sonraki anayasa bu, e, niye AK Parti diyorduk? Çünkü hakikaten bundan sonraki seçimlerde de eğer AK Parti'nin muhalefet bağlamında bir alternatif olmayacaksa, yani Türkiye AK Parti ile yönetilecekse... E o zaman e, Türkiye'deki bu anayasanın e, kalkınma ile ilgili çevre ile ilgili hukukla ilgili değil mi e, denge ve denetleme ilgili maddeleri çok önemli yanişa şey edici önemli Evet yani işte toplum sözleşmesinin yeniden evet. yazılması derken biraz evet. da onu evet. kastetmeye evet. çalışmıştım yani bütün temel değerlerin üzerinde bir mutabakat sağlanacak Tabii. bir uzlaşma metni olması lazım ve ona doğru gidilmediğini gösteren şeyler var. Yani özellikle işte bu gigantizm dedikleri yani dev, devleşme, devasalaşma hastalığı var. Yani her şeyi büyüme ve kalkınmaya endeksleyen evet. bir anla işte büyük muazzam inşaat, evet. furyası, evet. köprüler, metrolar, havalimanları ve yeniden dönüşümler işte kentsel dönüşüm planları gibi. Bunun bu ıı, hiç hayra adamet olmayan e çünkü konuşulmuyor var. konuşulmuyor hiç yani, konuşulmuyor işte. Yani o yüzden de bence e, bizde zaten bu çalışmalarda dedim demiştik ki esas e, konuşulmayan fakat e, gelecek bağlamında önemli olan bu denge ve denetleme ve evet devlet toplum ilişkilerinde işte bu çevreden kalkınmaya kalkınmadan yargıya kadar olan bu alan ve biz e, bu alanda yüzde seksenlere varan e, farklı sivil toplum örgütleri arasında da bir uzlaşma aldık çünkü hakikaten e, bu öz, kimliklere gelindiği zaman e, belli ayrışmalar olabiliyor ama e, şu noktadan gidilebilir eğer Türkiye demokratik anlamda e, değil mi hem insan doğa ilişkisi hem devlet insan ilişkisi hem de insan insan ilişkisi dediğimiz bu üç alanda bir denetleme, bir bir özgürlük alanına kavuşamazsa bu yeni anayasa ile. E o zaman biz e, yani bir alanı ön plana çıkartıp e, kürs sorunu PKK'nın silah bırakması çok çok önemli. Fakat anayasalar işte birisi şey diyordu yani Amerikan anayasası 200 yıl gibi. Yani bundan sonraki biz anayasayı bundan sonraki 50 yıl için diyelim yapacaksak. E, biz kürs sorunu çözdüğümüz zaman tamamıyla yok olmuş bir çevre, tamamıyla çok yoğunlaşmış bir güç, tamamıyla bu binalarla, bu kentsel dönüşüm yasalarıyla... Tamamıyla estetiği ve çevresi yok olmuş fakat binaları ve, ve alışveriş merkezleri olan bir Türkiye, yani aşırı kalkınmacı fakat diğer alanlarda adalet çok fazla olmayan bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaksak, e, o zaman e, o zaman ne yapacağız, değil mi? Yani... yani ölü bir geçenlerde öyle bir şey hatırladım ben, bir galiba Kopenhag'daki bir toplantıda bir aktivist elinde bir pankartlı bir kızcağız oturuyordu. Ölü bir gezegende ekonomi olamaz evet, diyordu. Evet, yani evet, buna gidiliyor. Evet, evet. Yani Kürt sorunu çözmüş olabiliriz ama ölü bir evet. topraklar üzerinde Kürt ve Türk'ten bahsetmek imkanını bulamayacağımız bir noktaya evet, gitmiş tabii. olabiliriz. Bunları çok önemli konuşmamızda. Konuşulmuyor dediğim tabii, gibi. Yani bunu zaten bu programı yapmamızın amacı sadece yani AK Parti'yi eleştirmek ve o anlamda Belki de yani daha doğrusu yapıcı bir eleştiriyle bunu daha demokratik, daha adaletli bir yere sokmak yeni anayasa sürecinde değil. Aynı zamanda benim muhalefet partileriyle de örneğin BDP bir anlamda basıda olması çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temelinde belli uzlaşmalara gitmesi çok önemli ama mesela onlarda da yani eğer kürs sorunu çözülecekse ya da biz alacaksak başkanlık sistemiyle de yani olabilir gibi bir bir hava var. O yüzden de böyle olunca o zaman senin söylemiş oldukların geri plana gidiyor. Şimdi CHP'ye geldiğimiz zaman bu son açılışlarla birlikte ve çıkışlarla birlikte çok daha vahim bir durum var. Yani Türkiye'yi çok daha gerilere götüren evet, bir, bir yani vatandaş karşılışılar. Evet nazizminin... yani böyle Recep Peker dönemindeki gibi şeyler hatta yani ben Erdal Eylül'ün döneminde, Altan Öğümen döneminde, Bülent Lecevit döneminde duymadığımız şeyler bunlar. Yani e, bu kadar geriye giden ve hiç de şeyle ilgisi olmayan. Yani bu başkanlık olsun, işte bu çevre olsun, adalet olsun bunlarla hiç ilgisi. Mesela Tarhan Erdem Bey çok konuşuruz. Yani bu kentsel dönüşüm yasasıyla ilgili bu yahut kanun hükmündeki kararnamelerle Türkiye'yi yönetmekle ilgili CHP'den ben... Onları var rağmen, yani niye yapmalı ol dememize rağmen bir tane eleştiri gelmez. Şimdi o yüzden de e, bu programda çok, çok önemli bir mesele evet, yani, yani pardon bir ufacık bahsettim da daha bugün konuşuyorduk yani çevre, ekoloji hareketleri gündemi diye küçük bir programımız var. Orada avukatlarla evet, bir Biyolojik çeşitli kanun tasarısında mesela bu senin biraz önce değindiğin Halk Partisi'nin evet. bir herhangi bir etkinliği evet. sesinin çıkmadığı evet. ve komisyonda da itiraz bile etmediği evet. gibi durumlarla karşı karşıyayız. Evet. İşte o yüzden de yani başbakanın biraz özgüveninde o da var yani alanı yeni anayasa PKK'nın silah bırakmasına çekip esasında daha uzun dönemde. Bence çok daha önemli olan, işte bu çevreden kentsel dönüşüme, kentsel dönüşümden yargıya kadar olan şeyde büyük bir esasında tamamıyla bir muhalefetsizlik görüyor. Çünkü baktığımız zaman bu üç muhalefet partisinin bu alanlarda bırakın sözünü, ilgisi yok gibi ortaya çıkıyor. Yani ne MHP'den, ne, ne CHP'den, ne... Yani CHP'den bazı arkadaşlar, ama onlar da kişisel gibi oluyor. Yani, <gülüyor> Parti şey gibi oluyor. Yani, evet. yani esasında böyle çok iyi işler yapan şey, arkadaşlar var. Gibi. Evet ama o da yani bakıyorsun... ...ben mesela dünkü milliyetteki yazımda... ...bu yeni CHP, Şafak Paveyler olsun... ...diğerleri olsun, Uludere'ye gidenler olsun... ...yani bunlar önemli işler... ...çok o yüzden CHP'den bir şey olmaz... ...biraz bu insanlara saygısızlık oluyor... ...ama bir taraftan esas saygı... ...bu insanlara CHP'nin kendi içinden gelmesi lazım... ...yani bu insanların yaptığı hiçbir zaman... ...bir CHP politikası olarak... kulup bir muhalefet şeyi olmuyor... ...yani... O yüzden de bizim esasında bu izlemede evet, yani, arkadaşlarla da konuşacağız. Evet, yani, şimdi biraz da bu programda evet, biraz neler yapacağım. Yap yap evet anlatırsam. Bizim örneğin biraz evvel bir konuştuğumuz konularda Bekir Ağardır var, Ayhan Bilgen var, Hidayet Hanım var, diğer arkadaşlar var. Böyle bir, bir, bir izleme komisyonumuz var. Esası büyük bir 180 şeylik sivil toplum örgütlü ve farklı sivil toplum örgütlerini içeriyor. E, bu yapacağımız programlarda tabii onlara da bağlanacağız, onların da fikirlerini alacağız. Ama e, tabii e, bizim yapmak istediğimiz e, biraz evvel e, vurguladığımız gibi demokratik e, saygıya dayalı, onura dayalı e, toplumun sahiplendiği e, tek bir partinin değil de toplumun ve Türkiye'nin e, anayasası olabilecek bir anayasa metninin ...en azından bu üçüncü aşamada... ...çünkü referandumdan önce bizim de tartışmamız lazım... ...yani bu bu metni... E, ...biz bu, bu yani... ...sivil toplum örgütleri olarak... E, ...bireysel anlamda bile katkı verildi... ...ben şahsen e, Fuat Keyman olarak... ...ve aynı zamanda bu, bu... ...yapının bir parçası olarak çıkan metni... ...tartışmak isterim, yani... Biz katkımızı verdik onlar yaptılar şimdi referanduma gidiyor da bence bir anlamda demokratik gözüküp esasında müzakereyi ve en önemli alanda yani çıkan metin üzerine olan mesela biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığında toplum olarak uzlaşıp siyasi partileri ona zorlayabiliriz ama biz bunu bu imkan bize verilmezse yani direkt bir metin çıkıp o hemen peyandura giderse esasında bu anayasarın demokratik olmasında üç aşama var İlk aşamaya geçtik ikinci aşamadayız ama üçüncü aşama tekrardan bu çıkan metin üzerine bir toplumunla müzakere yapması ve şey demesi Ben bunda da Örneğin çevreyi eksik buluyorum niye bu yok de bir diyebilmesi yahutta ben tamamıyla binalaşmış bir Türkiye değil yani başka türlü bir Türkiye istiyorum bunu eksik buluyorum demesi yahutta bu Türkiye yani ben Türklük diyenler Kürtlük diyenler yahut da bu vatandaşlık olmasın diye. Yani oradaki tartışmalarda hayır ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı istiyorum diyebilmesi. Yani bu evet, üçüncü bu, aşamada e, o yüzden bunu da e, Bu can biraz... alıcı önemli tabii, bir aşama. Tabii. Çünkü Türkiye'nin zaten oldukça genç bir nüfusa evet. sahip olduğunu biliyoruz. Ve onların geleceği yani milyonlarca genç insanın ve onların belki olabilecek çocuklarının Tabii. geleceğiyle ilgili bir konuyu konuşuyoruz bunu böyle tartışmadan yani referandum gücünü yakaladığımız anda halka gideriz diye biraz bir bu bence kolay kolay bir referandum güç bir referandum güç olduğu zaman anti demokratik oluyor referandum bir aygıt bir araç bir yöntemdir yani güç değildir referandum gücü demek yani yüzde elli küsur e, evet diyorsa o güçlü olup öbürlerinin zayıf olması demektir. Bu esasında demokrasinin tam zıddına evet, yani götürür. Orada bir, bir, yani bir idam konusunda bir dil sürçmesi de olmuş bir şey, orada. Referandum evet. yapamazsınız yani evet yani. Insanların yani de, hayatını alma e, yani bu o yüzden konusunda. de her yerde bir bir müzakere şeyi yani referandumdan önce bir müzakere durumları ama bunların hepsini e, konuşacağız inşallah e, bu arkadaşların da katılımıyla. Biraz açık radyo yoluyla da bu, bu sürece en azından izleme yani bu son dönemde katkı vermiş oluruz. Çünkü başbakanın açıklamasıyla hakikaten bu son iki, iki buçuk ay çok ciddi <gülüyor> önem kazanıyor. Evet birden bire yani çok evet. şey tuhaf bir konjonktürün içinde bulduk evet, bu evet, sabah evet. kendimizi dün akşamki evet, evet. Erdoğan'ın konuşmasından evet. sonra. Ee, bu program bütün önem kazandı. Çünkü tartışılacak fazla zaman ve zemin bırakılmadığı evet. aşikel evet. bir hızlandırma ve zorlama durumu var. Ya yani Ben sabahleyin gazetelerde milliyette özellikle görünce birdenbire e, tam evet. iyi ki evet. bugün başlatıyoruz ve evet, evet. bu programı takip bu izleme e, omuzlarımıza düşen önemli bir vatandaşlık evet. yükü evet. Tabii, medya tabii. olarak evet, da bütün yani. Tabii. Biraz da medyaya da e, siz burada çok e, güzel şekilde yapıyorsunuz. Yani evet. diğer medyaya da biraz buradan artık biraz bu olayı ciddiye alın. Bu olaya el verin. Diğer mesajını da gönderme zamanı. Çünkü hakikaten de medya sadece başbakanın söylediklerini ya da partilerin söylediklerini yazıp bu olayla ilgili bir konum almadan, yani bu olayda Türkiye'nin anayasası olsun diye buna bir el vermezse, o zaman kamusal alan ya da sivil toplum olma özelliğini de yitirmiş oluyor. Yani sadece tek bir medya değil, tüm medya açısından. O yüzden de medyaya da bir mesaj yollamakta yarar var. Yani bundan sonraki iki, iki buçuk yıl ıı, çıkacak anayasayla ilgili ıı, Türkiye'nin bundan sonrasını çok ciddi anlamda sadece sorunu bağlamında değil biraz evvel söylediğimiz tüm bu boyutlarda ıı, belirleyecek bir süreç. O yüzden de ıı, artık ıı, evet, ıı, elin taşın altına koyma zamanı, zamanı geldi. Tamamen gelmiş. Bir arada programının ilki tam da konjonktürel olarak uygun bir zamana denk geldi. Bu iyi mi kötü mü bilemiyorum ama İnsan hissediyor bunun sorumluluğunu. Ee, bundan sonra her e, perşembe günü bu saatlerde evet. bir arada programında anayasayı izliyor olacağız bir arada. Bu şimdi programımız e, bitiyor o zaman. E, Artık teşekkür etmiyorum. Ortak program yapıyoruz. Tabii. Ama ben teşekkür ederim. yani Açık Radyo'da tekrardan bu, bu programı yapmak e, hem zevkti ama şimdi bu. çok da önemli olmuyor. Evet birden <gülüyor> bire ağır bir önem sorun evet, evet. bindi üzerimize. Hoşça kalın Bir Arada Bir Arada Anayasa Çalışmalarını izliyoruz.